Muhterem Kardeşlerim Selamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esnaül husna en güzel isimleri derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden Es Sittir Es ismini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 anallahü huve yakbelu't-tevbe an ibadihi onlar bilmediler mi allah azze ve celle kullarından tövbeleri kabul edendir ve ya'huzus sadakat ve onların sadakalarını kabul edendir ve anallahü huve tewwabur rahim allah azze ve celle tövbeleri çokça kabul eden ve kullarına karşı çokça merhametli olandır ve yine allah azze ve celle Nisan suresi 110. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً اَوْ يَظْلِمْ nefsah. Her kim bir kötülük işler veya kendisine günah işleyerek kendi nefsine zulmederse, ederse ثُمَّ Sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse يَجِدِ اللّٰهَ rahime Muhakkak ki Allah'ı bağışlayan ve merhamet eder olarak bulur diyor. Ve yine Şura suresi 25. ayet-i kerimesinde "Huvellezî <gülüyor> Muhakkak ki Allah kullarından tövbeleri kabul edendir. Ve <gülüyor> ya'fû Ve kötülükleri bağışlayandır. Ve <gülüyor> Ve Allah sizin yaptıklarınızı bilendir." buyuruyor Allah azze ve celle. Bunun içindir ki kardeşlerim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 Allah Azze ve Celle'nin merhameti gadabını geçmiştir. O yüzden her kim Allah Azze ve Celle her kimi dünyada iken örtmüş ise, kusurlarını gizlemiş ise, ahirette de Allah Azze ve Celle o kimsenin kusurunu ortaya çıkarmaz kardeşler. Ancak kendi kendini açığa verenler, kendi günahlarını söyleyenler. Bu yüzdendir ki Sahih müslimde gelen rivayette Ebu Hureyre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 Daha sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu çağırıyor ve şu ayeti okuyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hud suresi 114. ayet-i kerime. Bu الصَّلَاةَ tarafeyn nehar ve مِنَ minel Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. İnnel الْحَسَنَاتِ yuzhibun es Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Zalike zikra liz Bu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 Ebu Barza el-Esnemi radıyallahu anh'udan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ma'şara men amene bilisanihi ve lem yeduhul el-iymânu kalbe. Ey diliyle iman edip de iman kalplerine girmemiş kimseler. Ve la tegtâbul muslimin. Müslümanların gıybetini yapmayın bir o onların kusurlarını ayıplarını araştırmayın vehu mente bir avte bir illahu avratahu Her kim onların kusurlarını yani müminlerin kusurlarını araştırırsa Allah da onların kusurlarını araştırır Bu meniyette bir illau avratahu Allah da kimin kusurlarını araştırırsa,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 Allah kimin kusurlar kusurunu araştırırsa onu kendi evinde kusurunu ortaya çıkarır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine kardeşlerim Buhari'de, Müslim'de İbn Âmir radıyallahu anhum'dan gelen rivayette Allah Resulü buyuruyor keyleselatu vesselam men setera Her kim bir Müslümanın kusurunu gizlerse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 İmam Ahmed bin Hanber Abdullah İbni Ömer'den bir bayetinde radıyallahu anhümadan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah olduğu zaman ve akşam olduğu zaman şu duayı içtiği zaman <gülüyor> diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni es'aluke l'afiyete fid dünyâ vel âkhirâ ya Rabbi hem dünyada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 ve amin rwaati ya Rabbi beni e, kurttuklarımdan emin ile Allahumma fazni min beni yedi ve min kafifi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ya Rabbi önümden arkamdan sağmdan solumdan ve üstümden gelecek şeylere karşı beni koru ve agudu bi azametike en ohtalemin tehdii ve altımdan sarsılmaya karşı da sana sığınırım diyor. Burada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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.